94.9 Açık Radyo'da, Açık Yeşil programında bir kez daha birlikteyiz. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madre. Destekçimiz Atilla Altuntaş'a çok teşekkür ediyoruz programa başlarken. Bugün e, programımıza artık konuşmaktan yorulduğumuz, sıkıldığımız ama e, ne yazık ki gündeme de fena halde oturmuş bir mevzuyla başlayacağız. E, iklim değişikliğinin bir bilim adamının uydurması olduğuna dair yürüyen ciddi ciddi de baya taraftar kazanan bir kampanya söz konusu şu anda. Ve bu kampanyanın geçen haftada biraz bahsetmiştik. Özellikle Guardian'da Fred Pearson çok güzel bir yazı dizisi var. Ve bütün bu e-mail, İstanglia Üniversitesi'ndeki e-maillerin çalınması meselesinden falan baya detaylı olarak bahsediyor. Bu meseleye biraz gireceğiz ama... Ondan önce, iki gün önce Radikal Gazetesi'nin arka sayfasındaki manşet bizi biraz çarptı açıkçası. Çünkü başlık çarpıcı iddia idi. Evet. Çarpıcı iddia 2 nokta üst üste küresel ısınma, uydurma. Evet yani bunu espriye bile almayan insanın dili varmıyor ama çok acı bir durum bu yani Radikal gibi önde gelen. Liberal gazetelerinden birinin Türkiye'de hiçbir bilgiye dayanmaksızın hatta büyük bir cehalet izi de taşıdığını maalesef söyleyeceğimiz bir şeye böyle ön ayak olması bu habere çok kötü. Yani burada zaten çarpıcı olan şey Radikal'in bunu arka sayfasının manşetine kendi yorumuyla taşımış olması küresel ısınma uydurma diye bir banşet atabiliyor olması ki radikalin Türkiye'nin ciddi gazetelerinden biri olduğunu düşünüyoruz herhalde yani Radikal bir bulvar gazetesi ya da bir tabloid gazete değil ama yazının haberin kaynağına baktığımız zaman haberin kaynağının the Daily mail olduğunu görüyoruz Aslında bu haber birazcık içeriğine girelim bu Şöyle İngiliz iklim bilimci Phil Jones e, bu e-maillerin çalındığı Doğu Anglia Stendge Üniversitesi'nin e, iklim araştırma biriminden ve bu e-mail e, skandalının diyelim e, baş aktörü aslında çünkü daha çok Phil Jones'un e, yazışmalarından yola çıkarak bu Climate Gate skandalı diye bir şey kurguladılar. E, Phil Jones'un BBC'ye verdiği bir mülakatı e, Kaynak olarak gösteriyor. Fakat işin tuhaf tarafı Phil Jones'un BBC'ye verdiği mülakatta hiçbir şekilde söylemediği laflar Radikal'in haberinde yer alıyor. Nasıl oluyor bu? Çünkü Radikal haber BBC'den değil The Daily Mail'den alıyor. Bu nasıl oluyor? Bunu özellikle Radikal gazetesinin <gülüyor> gazetecilik... Konusunda da sık sık yazılar yazan e, gazetecilik etiği konusunda kuralları konusunda yazılar yazan genel yayın yönetmeni İsmet Berkan'a sormak lazım. Gerçekten nasıl oluyor da bir haberin asıl kaynağı hiçbir şekilde gözden e, göz, göz bile atılmıyor denetlenmiyor ve ikincil bir kaynak üstelik de The Daily Mail gibi bir kaynak. Güvenilir kaynak olarak kullanılarak aynen şu laf ediliyor. Phil Jones yaptığı açıklamada BBC yaptığı açıklamada küresel ısınmanın sanıldığı kadar önemli bir sorun olmadığını ve bunun insan eliyle olduğuna dair araştırmalarında güvenilir olmadığını söyledi. 1995'ten bu yana küresel ısınmada önemli bir değişiklik olmadığını da anlatan Jones sözleriyle herkesi şaşırttı. Radikal Gazetesi'nin haberini okuyorum. Ee, ve <gülüyor> skandal... Jones'a göre küresel ısınma skandalı dünyayı endişe altında tutmaya yarıyor. Bu evet. gerçekten inanılır gibi bir şey değil. Çünkü ben Phil Jones'un BBC'ye verdiği mülakatın tamamını okudum. Phil Jones BBC'ye verdiği mülakatta hiçbir şeyler söylemediği gibi... ...özellikle vurgulayarak insan eliyle olan küresel ısınmanın... ...yani çok sert sorular var. BBC mülakat değil, sorgulama yapmış neredeyse. Yani son derece sert sorular. Çünkü bir tür... Suçlanan kişi konumunda Phil Jones burada. Yani siz mi e, verileri bozuyorsunuz gibi. E, diyor ki sorulardan bir tanesi, E başlıklı soru şöyle. Isınmanın e, e, yani şu anda mevcut olan kısı, ısınmanın insan eliyle e, sorumlusun insan olduğu konusunda ne kadar eminsiniz diye bir soru soruyor. Phil Jones'un cevabı şöyle, %100 eminim. Yani insanlar sebep oluyor köresel Evet ısınmaya. iklim değişikliğinin i̇klim değişikliği. e, insanlar tarafından yapıldığına IPCC Chapter 9 diyor falan filan 1950'den itibaren diye de eklemiş. %100 yüz eminim diyor. Halbuki Radikal'in haberinde ve kaynağı olan The Daily Mail'in haberinde ise e, Phil Johnson insan ile olan ısınmanın uydurma olduğunu söylediği bunun skandal olduğu falan gibi laflar var. Ve bu ne, ne skandal lafı ne ne? Ee, bunun bir e, çarpıtma olduğu lafı hiçbir şekilde e, Phil Jones'ta yok. Hatta i̇şte bu... pardon bu e, e, istatistik olarak e, anlamlı değil diye bir lafını kullanıyor özellikle Daily Mail. 1995'ten sonra ısınma olmadığını söyledi diyor ya radikalin haberi. 1995'ten sonra ısınma olmadığını söyledi kısmı aynen şöyle. 1995'ten sonra e, istatistik olarak anlamlı olmayan bir küresel ısınma olduğuna katılıyor musunuz diye soruluyor. O da diyor ki evet ama diyor zaten 95'ten bu yana olan süre 0.12 derecelik ısınma var. Ama istatistiksel anlamlılık göstermek için kısa bir süre diyor. Evet. Yani tamamen tersine e, burada e, çok e, çarpıcı şaşırtıcı, üzücü ve kaygı verici olan şey e, küresel iklim değişikliği konusunda bu söylenen şeyler değil. <gülüyor> Daily Mail ve Radikal gazetelerin, hadi Deyli Mey zaten umurumuzda bile olmayan bir bulvar gazetesi. Yani Türkiye'de evet. de muadillerine çok sık. Yani Asparagaz haberleriyle ün salan. Bir tabloid gazete işte. Evet yani insanlara hakaret etme, ederek dedikodular, belden aşağı konularda gidiyor. Fal sayfaları falan, Onlarla meşhur olan gazetelere böyle bir atıf yap, Onu geçelim de eylemeyle ama yani radikale işte dostumuz İsmet Berkan'a da hakikaten çağırıp da sormamız lazım. Yani böyle bir zaten dünya çok az zamanı kalan son şansını kullanmakta olan bilim camiasının çok en etkili insanları tarafından söylenen şey bu. Yani birkaç yıl içinde önlem alınmazsa çok ciddi şekilde bu iş kontrolümüzden çıkacak ve çocuklarımız uğraşacak diyor. İşte Edirne'de göle dönmüş, Edirne'de manzaralar çok daha fazlasını kesin kes taşıyacağımız ortada. Şimdi bu kadar acil bir durum varken böylesine hafife alınması o zaman insana başka şeyler de düşündürüyor tabii. Yani Exxon Mobil şirketinin son yani sekiz yıl içinde yirmi küsur milyon dolarla böyle işte bilim insanlarını think tankları filan kurdurması olayı açığa çıktı. James Hogan mükemmel bir kitap yazdı bu konuda. Ee, geçen sene çıkan bir kitapta Climate Cover Up diye. Yani bütün her şeyi manipüle eden şirketler var. E şimdi yani Türkiye'de de bir gazetenin bunu yapması hangi manipülasyon alet oldu diye de soru işareti getiriyor insanın aklına. İçiş vakit kaybettik. İnşallah zaten. sadece ciddiyetsizliklerinden böyle yapmışlardır. Gerçekten e, yani bilimsel bakıştan yoksun olma gibi bir e, şeyi de ben radikale getirmek istemem. Çünkü gerçekten bu konularda aslında dikkatli bir gazetedir. Ee, yani böyle termik santrallerle ilgili manşetten haber yapan birinci sayfanın Evet evet yani yapan... hem çevreyle ilgili konularda 40. duyarlı hem de bilimle ilgili konularda tutup da erke döner gecini manşet yapacak bir gazete değildir mesela. Ee, Radikal birçok bir bulvar gazetesi Türkiye'de bunu yaparken Radikal bununla dalga geçmiştir. Ama tutup da erke döner gecinden beter bir e, hani bilim dışı safsatayı... Ee, arka sayfası gibi gayet önemli bir yerde e, küresel ısınma uydurma diye manşete taşımasını gerçekten sorgulamak zorundayız ve hesabını da sormak zorundayız. Eğer, Çocuklar e, soracak zaten evet. bunun hesabını çünkü sen e, bunlar olurken baba ne diyecek ne yapıyordun nasıl böyle bir şey yaptın diyecek soracaklar yani o gazetecilerin çocukları da ve torunları da yani e, çok vahim bir durum ve müthiş zaman kaybettirdiler bu şeyler bize. Evet ellerini ovuşturduklarını görebiliyorum bazı e, Çevre. çevrelerin. E, şimdi e, bu çok kısaca e, Fred Pearson e, tefrika haline getirdiği bu e-mail skandalı ile ilgili de bir şey söyleyeyim. E, bu e, tam bir hak, hakiki bir kurgu. E, özellikle de e, ortaya çıkışının hani patlatılışının Kopenhag'dan e, birkaç hafta önceye denk getirilmesinden de belli olduğu gibi. E, bu... East Anglia Üniversitesi'nde işte başında Phil Johnson olduğu bir iklim araştırma bölümü var, Climate Research Unit. Bunun çeşitli dünyanın çeşitli yerlerindeki bilim insanlarıyla yaptıkları e-mailleşmeleri de içeren, bu arada farklı e-mailleşmeleri de içeren bine aşkın e-mail servera girilip çalınıyor. Burada ilginç bir ayrıntı var. Bu hackleyen bilgisayarın Türkiye'den eriştiği de, Haberde geçiyor. Bu da enteresan. Yani Rusya IP'si var. IP Rusya'da. Ama e, erişilen yer bilgisayarı Türkiye bu arada. Bu da ilginç bir şey. Yani Türkiye'de gazetecilerin bunu ...bilmiyorum gündeme getirdiler mi gazeteler? Hayır, ben görmedim. Ee, yani i̇nşallah getirirler. Yani ve, bunları yapmaları lazım gazetelerin aslında. Evet, yani bu, bu haber son derece önemli bir haber ve gündeme getirilmesi, manşet yapılması gerekiyor ama... ...tabii bu şekilde değil. Yani Daily Mail'den alınan bir asparagasta değil. E, gerçekten bu hikayenin özüne girilmesi gerekiyor. Çünkü çok ilginç bir şey var. Burada asıl meselenin kahramanı Steve McIntyre diye bir... Climate Audit diye bir blog yapan, aslında matematikçi kökenli ama maden şirketlerinde 30 sene çalışmış bir adam. Bu Bundan birkaç sene önce e, bu konuyla ilgilenmeye başlıyor. Araştırmalar yapacağım ben diyor ve e, şeyden çeşitli yerlerden e, ham verileri alıp o ham veriler üzerinden e, birkaç tane e, paper yayınlıyor yani, makale yayınlıyor. Bu makalelerdeki temel amacı Steve McIntyre ve işte bir de şey var ortağı var bir çalışma arkadaşı var bunların temel amacı hokey sopası grafiği denen işte geçmişten bugüne gelen ısınma datalarını gösteren ve son yüzyılda ısınmanın nasıl fırladığını ve karbondioksit'e bağlı olarak evet. sizin paralel olarak nasıl birden peak yaptığını gösteren, gösteren bir grafik bu grafiği güvenilir olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Yani bu grafiğe karşı bir e, bilimsel çalışma da olabilir. Yani sonuçta bununla ilgili bir bilimsel çalışma da yapabilirsiniz ayrı. Fakat bunu yayınladığı e, dergi, yani bilimsel dergi, hakem dergi de yayınlıyor iki tanesini makayelerden. Bunun güvenilir olmadığı. Ya yani bu bu dergi, e, bu bil, bizim bildiğimiz Michael Mann'lerin, Phil Jones'ların falan e, güvenmediği ve yayın yapmadığı bir bilimsel dergi. Şimdi kıyamet şuradan kopuyor. Bu mailleşmelerde, yani daha doğrusu mailleşmenin ortaya çıkışından da önce Steve McIntyre Phil Jones'dan ham verileri istiyor. Ve e, Phil Jones da bu ham verileri vermiyor. E, burada Freedom of Information diye bir, herhalde bu bir şey, e, bilgi edinme hakkı, hakkı yasası evet. gibi bir şey. Phil Jones'un buna aykırı davrandığı e, iddia ediliyor. Yani burada meselenin arka planında... Ham verileri vermeyen bir bilim insanı ve e-maillerde de o dergiye güvenmiyorum bir daha orayı ona ciddiye almamak lazım, oraya makale göndermemek lazım gibi yazışmalar var. Ve bu adamların yani iklim kuşkucuları, Steve McIntyre gibi reddiyeciler, inkarcıların yaptıkları çalışmaları IPCC'ye dahil etmemek lazım diye yazışmalar var. Şimdi bunlar bana sorarsanız. ...vay IPCC ayrımcılık yapıyor falan denilecek şeyler değil. Bilim insanlığın kendi aralarında yaptıkları... ...canım <gülüyor> bunlar bilimsel değil. Bunları yayınlamamak lazım. Bu şimdi bütün bunların ötesine geçip IPCC manipüle edilen işte verdiği kararlara güvenilmeyen bir şeymiş gibi gösteriliyor. Üstelik de işte Phil Jones ile Michael Mann'in arasındaki iki tane yazışma üzerinden yola çıkılarak üstelik sadece bu hokey sopası grafiği üzerinde yapılan bir tartışmadan yola çıkılarak saçma sapan <gülüyor> bir takım kararlara varılıp bütün küresel ısınma biliminin ...yani yıllardır yayınlanan bütün makalelerin hepsi çöpe atılmak isteniyor. En başta da aslında bu kampanyanın IPCC'ye karşı açılmış bir kampanya olduğu anlaşılıyor. Çünkü bugün e, meselenin temelinde IPCC'nin verdiği bilimsel karar olduğu için... ...yani IPCC bu insan eliyle yapılmıştır %90 güvenilirlikle e, açıklamasını 2007'de yaptıktan sonra patlayan bir hikaye bu zaten... Ya bu yani bunu ortadan kaldırmaya çalışıyorlar gerçekten ve gerçekten çok ciddi bir komplo var ve <gülüyor> Daily yani Mail de bunun gençlerin buna sahip çıkması lazım aslında bu yapaz karşı çıkması gereken onlar. Yani Daily Mail burada o kadar net tetikçi rol oynuyor ki bu çok belli çünkü Daily Mail'in de haberlerini taradım sürekli e, hiçbir şekilde Phil Johnson olmayan sözler üzerinden çarpıtılan işte fotoğraflarıyla. Profesörün inanılmaz iklim değişikliği geri adımı gibi başlıklarla oluşan Asparagas haberler yapıyorlar. Bir de orada son... Ve arkasında da Patrick Michaels gösteriyor. İşte Pat Michaels'a geçecektim. Pat Michaels'ın işte atom bombası gibi böyle bir haber diye de bir lafıyla bitiyor. Radikal alıntı yaptığı haber. Ve Pat Michaels'ın kendisi zaten <gülüyor> tamamen afiş olmuş. Biraz önce sözünü ettiğim bu iklim örtbas e, etme adlı kitapta e, tamamen açığa çıkarılmış e, bir adam e, büyük enerji şirketlerinin bordrosunda evet. ama yazdığı yazılarda söylediği konuşmalarda bundan hiç bahsetmiyor daily mail de bahsetmiyor bu gazetecilerin yani Deli mail'in ağır suçu tabi yani, televizyona çıktığı zamanda pat michaels bbc'ye filan çıktığı zamanda söylemiyor hiçbir zaman Bence BBC BBC'de, Daily Mail'de, Radikal'de bunu açıklamamakla ağır bir gazeteciliğin temel ilkelerinden birini ihlal ediyorlar. Çünkü çıkar çatışması var. Evet. Yani Pat Michael gibi bir adam başka yerden para kazanıyor. Ş kömürcülerden, enerjicilerden, belki petrolcülerden. Şimdi hatırlamıyorum ama bunu söylemeden Pat Michael bir bilim insanı, bilim adamı diye bunları söyledi demek... Olacak iş değil yani. Ve işin içerisinde James Inhofe'tan tutun da herkes var yani bütün o bildiğiniz e, neydi Lord e, bir Lordumuz vardı <gülüyor> İngiltere'de. Moncton. Bütün hem Monton, bütün kuşkucuların ihtiyaçlarının hepsinin olduğu böyle dört başı mağmur 32 kısım tekmili birden bir kampanya ile ve bir saldırıyla karşı karşıyayız. Gerçekten buna karşı geleceğimiz saldırı altında. Kesinlikle aslında. bu kampanyayı sürekli. ...teşir etmek, teşir etmeye devam etmemiz gerekiyor. Yani buradan bir kez daha... ...yani sürekli bilim yazıları da yazan... E, hani ...bu konuya da popüler bilime de gayet ilgisi olduğunda bildiğimiz... ...İsmet Berkan'ın Radikal Gazetesi'nde... E, Daily eyle değil... E, ...aslında kendi muadili olması gereken... ...Guardian gibi gazeteleri ciddiye alması gerektiğini... ...bir kez daha e, duyurmuş olalım. Bir bilene de Oradan. sormalarında çok büyük yarar var yani. Evet, şimdi... E, Müzik olarak da bir şey yapacağız, bir hediye, bir gönderme. Bütün bu iklim değişikliği uydurmadır, dünya toz pembedir diyen herkese isim vermeyelim. Çok güzel eski bir şarkı Sam Cooke'dan gelecek. The Wonderful World. The Wonderful World. Don't know much about a science book Don't know much about the French I took But I do know that I love you And I know that if you love me too What a wonderful world this would be Don't know much about geography Don't know much trigonometry Don't know much about algebra Don't know what a slide room is for But I do know what it wants to And if this one could be with you What a wonderful world this would be Now, I don't claim to be an A student But I'm trying to be For maybe by being an A student, baby I can win your love for me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 Sen Sam Cooke'dan dinledik Wonderful World. Ne harika dünya olurdu. <gülüyor> Tarih, biyoloji, bilim kitapları trigonometre, cebir bilme lüzum yok. Müzik <gülüyor> Evet dedi. Ee, şimdi son günlerde gerçekten e, gündeme oturan çok önemli bir e, direniş var. Köyceğiz'de Muğla'da devam eden e, Köyceğiz ilçesine bağlı e, Beyobası beldesinden geçen Yuvarlakçay Irmağı'na kurulacak olan hidroelektrik santral e, nedeniyle e, bu çevrede özellikle e, Pınarköy galiba biraz sonra onu ayrıntılı olarak öğreneceğiz. Bu köylerdeki köylüler e, günlerdir nöbet tutuyorlar e, bu akarsuyun başında ve HES'i yaptırmıyorlar. Şimdi bu konuyla ilgili e, Avukat Berna Babaoğlu telefon attığımızda kendisi de şu anda köyde galiba. Merhaba Berna Hanım. Merhabalar. Merhaba. Evet. Yuvarlakçay'dayım. Evet. E, Yuvarlakçay Çay Köyü mü? Köyün Yok Pınar köy. Pınarköy, Yuvarlakçay'a yani. en yakın köy Pınarköy. Işte. Evet, evet siz şu anda galiba oradasınız tam direnişin yapıldığı yerdesiniz. E, nedir durum bize kısaca bir özetler misiniz? Neler evet, olup bitiyor? Durum e, burada köylü Yuvarlakçay deresinde bekçilik ediyor. E, suyu vermek istemiyorlar. Şirketin şantiyede buraya girmesini istemiyorlar. E, onun için çadırları kurdular. E, Küçüklerin başında burada kesilen ağaçların başında bekliyorlar. Kaç gün oldu? 60 gün oldu. 60, 60 gündür gün. nöbet evet. devam ediyor. Peki orada e, ciddi anıt ağaçların da bu nedenle kesildiği yazıyor gazetelerde doğru evet, mu? Evet doğru. E, burada anıt ağaç topluluğu koruma alanı var. E, bir 30 ağaçlık a, anıt ağaç e, alan e, koruma altında. Anıtlar kurulu bir karar veriyor. hidroelektrik santral sebebiyle bunların 8'inin kesilmesine diye. E, bunlardan 8'i bu kararla ikisi de kaçak olarak kesiliyor. Şimdi biz o küçükleri de vermek istemiyoruz. Çünkü bunlar delil teşkil ediyor evet. davaları burada. Bu şekilde. Özellikle onların da başında bekliyorsunuz yani. Evet onları evet. başında bekliyoruz. Evet bu bir özel şirketin yapacağı hidroelektrik santralin yapımı için geliştirilmiş bir proje öyle mi? Evet burası özel sektörün yapacağı bir hidroelektrik santral projesi. Bu proje için tüm izinleri almışlar ve bu izinler üstün körü verilmiş. Gelip araziye bakmadan, suyun özelliklerine bakmadan, burada kaç kişi yararlanıyor bakmadan verilmiş izinler. Kim veriyor bu izinleri Bernan? Bu izinleri Özel Çevre Koruma Kurumu, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kurulu, Devlet Su İşleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Muğla İl Özel İdaresi. Bunlar izinleri veren kurumlar. Peki burada yapılacak olan hidroelektrik santral barajsız bir santral değil mi? Evet. Ee, yükleme havuzu olan. Evet. E, küçük, küçük bir hidroelektrik havuzu. santral. Evet, yani. 3.40 elektrik üreteceğini megawatt. söylüyorlar ama 3.40 evet. e, megawatt. megawatt. E, bu 10 ay ve 24 saat aralıksız çalışırsa bu imkansız. Yani burada kurulacak santrenin 3.40 megawatt elektrik üretmesi imkansız. Bizim e, enerji e, elektrik mühendislerine yaptırdığımız hesaplara göre 2.40 e, megawatt güç e, gücü de elektrik üretecek, enerji üretecek. E, tabii kadim su haklarını vermeyerek kadim su hakları unutulmuş bu projede tabii üstün köyü verilen izinlerde sadece eee Pınarköy'e 450 litre saniye su vermeyi planlamışlar. Onun dışında buradan yararlanan zeytin alanı köyüne, diğer değirmenlere, arklara, mahallelere su vermemeyi düşünüyorlar. bu suları da işte valilik diyor ki verilecek, kadim su hakları da verilecek. Verirlerse 1 megawatt elektrik üretecekler ki hiçbir şey yani üç jeneratörle falan üretilebilecek bir enerji. böyle <gülüyor> söyleyeyim. E, bu müracaat eden ve bu izinlerin sizin de çok çarpıcı geldi bana da. Bütün özel çevre e, il müdürlüğünden her konudaki e, bütün idari birimlerin özel il, il idaresi de dahil, çevre ve orman evet. bakanlığı dahil izin verdikleri görülüyor. E, peki izni alan... E, bu iznin verildiği şirket kim? Hangi şirket? Bu şirket Beovası e, Aksel Holding'in e, Beovası Elektrik üretim Anonim Şirketi. Aksel Holding'e bağlı bir anonim şirket. E, bu izinleri almış. Evet e, peki bu kadim su haklarından bahsettiğiniz bu e, köylerin kaç köy e, ben sayamadım ama birkaç bu, köy anladığım kadarıyla yuvarlak köy, çaydan evet. besleniyor. Yani. Evet. Nasıl, bu, bu çaydan başka bu dereden başka bir su kaynakları var mı bu nasıl yararlanıyorlar biraz Yok, ondan bahsedebilir misiniz? Bu su kaynakları yuvarlak çay tarım sulama suyu içme suyu kullanma suyu yuvarlak çay bu bölgede 14 bin insan yararlanıyor bu sudan 14 bin Budaki, Evet direnişin sebebi de budur asıl evet. sebebi çünkü gerçekten hayati önemli bir sudur boşaltmayan bir sudur bize göre hiçbir su akmaz. Evet. Ama bu su 14 bin kişinin günlük hayatını idame ettirdiği bir su. O yüzden çok önemli bir direniş var. Halk çok kararlı. Kesinlikle suyumuzu vermeyeceğiz. Doğamızı kirlettirmeyeceğiz diyorlar. Bu kadim su haklarından bahsettiniz. Bunun ne anlama geldiğini birazcık açabilir misiniz? Söyle den beri, çok eskiden beri e, kullanılan e, su kaynakları, devlet idaresince de bu su hakları tanınmış, e, her köyün alacağı devlet su işlerinin yaptığı protokoller var, her köyün alacağı sular belli, e, bu şekilde kullanılıyor. E, tanınmış hakları olan köyle, köylerden bahsediyoruz. Evet yani aslında başka yerlerde de gördüğümüz bu yerli halkların da dünyanın dört bir tarafında, Amerika, Latin Amerika'da vesaire de <gülüyor> doğanın, orada yaşayan yerli halkların, doğanın kendisinin bile haklarının artık anayasalara geçirildiği bir döneme geçerken, şimdi bir özel şirkete bütün bu devletin, ve idarenin de çeşitli kademelerden e, 14 bin kişinin e, suyunu ve onların çocuklarının ve torunlarının evet. sularını böyle verme gibi bir durum var harika doğrusu. E, bu da e, kaç e, evet kaç kişi e, katılıyor bu protestolara kaç köyde? Normal günlerde 200-300 köylü oluyor, Gündüz geliyorlar, gece kalıyorlar. Gece e, kalan kaç kişi? E, evet. Gece kalan yüzde yakın insan oluyor burada. Evet, ee, İki aydan birde. Anormal bir de... günlerde yani baskı olabilecek işte orman işletmesinin gelebildiği falan böyle sorunlu günler oluyor olmuyor değil. O öyle günlerde de bine yakın insan buraya geliyor bekliyor. Ee, hiç müdahale oldu mu? Hayır hiç hmm. müdahale olmadı. Ee, müdahale olacağı e, o, olacağı durumlar oluyor. İşte konuşuluyor. <gülüyor> Anlaşmalar sağlanıyor gidiyor. Şirket nerede bu arada? Şirket, e, şu aşamada şirketle hiçbir temasımız olmadı. Hmm. Onlar bu iş şu anda dışında görünüyorlar ama e, Muğla'daki çeşitli kurumlara dilekçeler yazdıklarını duyuyoruz. Onun dışında... Bu e, köylüleri buradan çıkarın diye yok. mi acaba? Evet, evet. evet. Yani biz de orayı teslim edin diye dilekseler e, yazdığını duyuyoruz ama bir bilgimiz Avatar yok. Yani. çok iyi bir filmmiş gerçekten. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Berna Berna'nın bir de e, bunu, iki şey sormak istiyorum kısaca. Çok az zamanımız kaldığını da bilerek. E, biri e, buradaki direnişe katılan e, köylülerin... İçinde kadınların özel bir rol evet. oynayıp oynamadığını sormak istedim. Ben evet. bunu her durumda merak edenlerden biriyim. Evet. Bir de bu filme alıyor musunuz? Mesela bunun bir belgeseli Tabii. de yapılıyor mu? Tabii çeşitli arkadaşlar bu belgeseli yapmak istiyorlar. Sürekli kayıtlar var. Onları Hı -hı. yapıyoruz. Kadınlar da ön planda burada da görülebiliyorlar mı? Evet kadınlarımız ön planda onlar bu işten en çok etkilenen insanlar evde işte kullanacak suyu yuvarlak içtiği yemek yaptığı su onun için kadınlar canla başta sahip çıkıyor bu suya. Evet harika. Gerçekten e, çok teşekkürler. E, e, onların da hepsine buradan e, selamlarımızı gönderdiğimizi tamam. e, lütfen iletirseniz seviniriz. Kolay gelsin diyoruz. Tamam, tamam. E, umarım kısa sürede başarıyla sonuçlanır. Tamam, teşekkürler. Çok teşekkürler. Olun, teşekkürler. Avukat Berna Babaoğlu telefon hattımızdaydı. Yuvarlakçay'dan e, kendisiyle bağlantı kurduk. Hidroelektrik santrala karşı Yuvarlakçay köylülerinin verdiği direnişi anlattı bize. Evet, ıı, Açık Yeşil'in sonuna geldik. Ee, Obama'nın nükleer enerjiye evet dediğine dair sevimsiz haberi gelecek hafta herhalde biraz konuşuruz. Evet, Sadrınç şirketine vermiş <gülüyor> temiz enerji diyor ama doğru değil. Hatta yalan olduğunu söyleyebiliriz. Yalanlarından iskası, evet. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil